Bismillah. Bir ismillah denmiyor. ismin iyisi bi ile birleşip bir ismillah denmiyor. iyi düşüyor. Bismillah deniliyor. Bu da bir kuraldır. İsim kelimesinin başındaki iyi arada kalırsa düşer. Böyle arada kalınca düşen harflere hemze-i vasıl derler. Arapçada vasıl edildiği, geçildiği için. ismin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 Tersiz onlara göre biz, o bize göre onlar ters. Farklıyız yani bunu bilelim. İsmillah Allah'ın ismi demek. Bismillah Allah'ın ismi ile. Allah'ın ismi ile başlıyorum ben de Arapça dersine. Bismillah Allah'ın ismi ile başlıyorum. Çünkü Allah'ın ismi ile bir şeyin, iş, işin başlanması demek Allah'ın rızasını düşünerek yapıyorum demek. Allah için yapıyorum demek. Allah aşkına yapıyorum demek. Yoksa günah olan bir şeye besmele çekilmez. İyi olan bir şey. İyi olduğuna karar verilen bir şeye Bismillah deniliyor. er Rahim de sıfattır. Allah'ın sıfatlarıdır. Rahman, Rahim, Allah'ın ismi ile demek Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim, merhamet etmek, acımak, kökünden birer mübalağalı mübalara sigasıdır, sıfattır. Çok merhametli demek. Çok rahmeti geniş olan, çok merhametli olan Allah'ın ismiyle başlıyorum demek. İlk Arapça dersimiz bu. Bu Arapça derste öğrendiniz ki bir takım isimlerin başına bir şeyler geliyor. Ön takılar geliyor, onların bir anlamı oluyor. Bir, onlardan birisi. Bismillah, Allah'ın ismiyle demek. İle manası geliyor. Bu başa gelen e, kelimelere Arapçada harfi cer derler. Harfi cer iki V ile. Bu başına geldiği kelimenin sonunu esre okutturur. Onun için bismi deniliyor. İsim kelimesinin sonunun iyi okunması başına bir gelmesinden. Bismillah. Ee, harf-i başına geldikleri kelimenin sonunu esre okuturlar. Bu da bir Arapça kaide. harf cerler, kelimenin başına gelirler. Bir anlam ifade ederler. Bu da bir Arapça şey, kural. Bismillah. İsmullah da bir tamlama. Arapçada tamlamalar Türkçedeki sıralamanın tersine olur? Allah'ın ismi diyoruz biz. İsmi Allah'ın gibi söylüyor onlar. İle ismi Allah'ın gibi söyleniyor. Bismillah ile ismi Allah'ın gibi söyleniyor. Ne yapalım? Kural öyle. Önce efendim şey geliyor, tamlanan geliyor. Sonra tamlayan geliyor Arapçada. Bizde önce tamlanan gelir, sonra tamlayıcısı gelir. Yani tamlama İngilizce'de nedir? İngilizce'de tamlamanın İngilizce adı nedir? Proposition. proposition ön en takı demek. Yani bir propositiondur. Tamlama, isim tamlaması. Mesela <gülüyor> tamlama ismin tam isim tamlaması. Evin kapısı. De doğru o. Taytul, değil, tamlama, yani iki isim bir araya gelir, birisi diğerisinin manasını tamamlıyor. Completion, completion olabilir, belki bilmiyorum, completion, tamlama. İsmi bir tamlamadır, completion'dır, efendim. Rahman ve rahimler, rahimler de Allah'ın sıfatlarıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahim o demonstratif, ejaktiz, yani tavsif ediyor nasıl olduğunu Allah, nasıl Allah? Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle başlıyorum demek. İsimler Arapçada ya başına eliflem alırlar, Er-Rahman, Er-Rahim gibi o zaman belirli isim olur, definitif olur yani mesela the boy dediğimiz zaman İngilizce'de bilinen bir çocuk demek e boy dediğimiz zaman herhangi bir çocuk demek indefinitif efendim Errahman elrahim er başına elif ve lam geldiği için definitif sıfatlardır çünkü Allah'ı tavsif ediyor yani definitif bir kelimeyi tavsif edince sıfatlar da definitif geliyor eğer indefinitif yani belirsiz bir varlığı tavsif etseydi Mesela, a big house diyecek olsaydı, beytun kebirun denilirdi. O zaman eliflam gelmezdi. O zaman sonuna tenvin gelirdi. Tenvin, belirsizlik alametidir. Sonuna tenvin gelmesi, başına eliflam gelmesi, belirlilik alametlidir. İngilizce'deki dı yerine geçer. Başındaki eller, el beytu, el, el hakku gibi el başına geldi mi, V demek İngilizce'deki. Dersimiz bu kadar. Allah hepinizden razı olsun. Razı olsun. Tamamlamayı nasip etsin. inşallah Arapçayı birçok yönünden önemli olduğu için öğrenmeye başlamış olduk. Devam edelim. El-Fatiha. Selam. Selam. Selam. Selam. Muhtemelen Efendimiz, muhtemelen misafirler, Hatemeyi Gençiş Teşkilatı Meksezi ve Mermin Zahit Korku hoş geldiniz. Programımızın bu salondaki bölümünde Kur'an-ı Kerim, muhtemelen hocamızın konuşmaları, Hatemeyi Gençiş Teşkilatı'nın kısa bir tanıtımı son olarak ...Bizcu yemek ikramı var. İlk olarak, İçibarlı Katı �וcak bir par faith صيون الرظيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول والذين معه أشداه على الكفار رحما رحماء بينهم تراهم هك عن سجداء رجعا سجدا يبتعون فظلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستولض فاستبى على سوقه على سوقه يؤذب الزراء ليغيظ بهم الكفار فأعذى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا أظيما الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المنسلين والحمد لله رب العالمين Dilerim konuşmalarını yapmak üzere mutlaka olalım. Bu konuda da bu konuda muhabbet etrafında o zaman ve muhterem misafirlerimiz, hoş geldiniz. Bizi bahtiyar ettiniz, sevindirdiniz. Allah da sizi bahtiyar etsin, sevindirsin. Hem bu dünyada hem ahirette mutlu olun, kuratlarınızın erin ebedi saadete nail olsun. Muhammedur Resulullah. Muhammed Mustafa Ebu'l-Kasım İbnü'l-Muttalib Azem'in Nevinli'nin Eşref-ül Mürsel'in Habibullah, Safiyullah Neciyullah Kerimullah Abdullah Rahmetullah, Hidayetullah, Minnetullah Seytullah, Siratullah muhammed Mustafa Bütün bu vasıflar Peygamber Efendimiz'in vasıflarındandır. Allah'ın gönderdiği Hak Resulü'dür. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin, Hak Resulü'nlerin sonuncusudur. Hakemin i Nebi'lindir. Men la badehu Kendisinden sonra başka peygamberin gelmesine hacet kalmayacak kadar, hükmü kıyamet kopunduğa kadar sürecek olan Ahir Zaman Peygamberidir. Eski kitaplarda Ahir Zaman Peygamberi diye geleceğe müjdelenmiş peygamberdir. İsa aleyhisselam tarafından müjdelenmiştir. Musa aleyhisselam tarafından o devirde tanıtılmıştır. Tevrat'ta, İncil'de ismi şerifi yad edilmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslima Allah'ın Resulüdür. Bize gönderdiği habercisidir elçisidir. Vahimin, Kur'an-ı Kerim'inin, Kelam-ı Kadim'inin kendisine indirildiği mübarek saattir. Allahu Teala Hazretlerinin bütün peygamberlerin önderi ve serberi kıldığı şerefli kimsedir. Elhamdülillah biz de onun ümmetiyiz. Biz de onun yolundayız. Biz de O'nun izindeyiz. Biz de O'nun gösterdiği hedeflere doğru çalışmaktayız. Biz de O'nun mübarek, mücevher kıymetindeki hikmetli sözlerinin, tavsiyelerinin, emirlerinin uygulayıcısıyız. Tatlit edicisiyiz. O'nun için Çalışmak üzere geldiğimiz bu diyarda mescit kurduk. Mescitler kurduk. İbadethaneler açtık. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki beş Müslüman bir araya geldiği zaman orada, o diyarda, o şehirde, o obada, o yaylada, o köyde, o de, o mahalde Beraber namaz kılmaları lazım gelir. Eğer beraber namaz kılmazlarsa, ezan okumazlarsa, kâhmet getirmezlerse, Allahu Ekber demezlerse, ibadeti topluca, muhabbetlice, beraberce yapmazlarsa şeytan onları esir alır. Şeytan onların üzerine istila eder. Şeytan onların üzerine saldırır. Şeytan onları avucunun içine alır şeytan onlara istediklerini yaptırır demek. Onun için beş Müslüman bir araya geldiğini cami yapması lazım. Cami yapmanın şartı beş Müslümanın bir araya birikmesidir. Onun için her yerde cami yapacağız. Bu bir açılışını yaptığımız Mehmet Kotku Mescidi Mehmet Zahid Kotku Mescidi Efendimizin tavsiyesi üzerine, işareti üzerine başlattığımız çalışmanın bir halkasıdır. Zincirin bir halkasıdır. Bu zincir kıyamete kadar devam edecek. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanından başladı. Bu zincirin baş tarafı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in asrı saadetine bağlıdır. O gittiği yerlerde mescitler açmıştır, açtırmıştır. Çöllerde, obalarda, yaylalarda, tarlalarda, yol güzergahlarında mescitler yaptırmıştır fethedilen diyarların büyük mahallelerini mescid eylemiştir puthaneleri ibadethane haline getirmiştir Kabe'nin putlanı yıktığı gibi başka memleketlerin putlanını da yıkmıştır la ilahe illallah sözünü yazdırmıştır la ilahe illallah sözünü öğretmiştir Müslümanın vazitesi Peygamber Efendimiz'in bu hizmetini devam ettirmek. Onun için bu bir altın zincirdir ki bir halkasını bugün bu zincirin ucuna ekledik. İnşallah bu zincire çok halkalar ekleyeceğiz. Müminin niyeti icraatından, amelinden daha hayırlıdır. Niyetimiz böyle. Her birimiz yüzlerce mescit açmak niyetindeyiz. Ben öyleyim. Yüz yıldan fazla yaşayacağım inşallah yüzler fazla mescit açacağım inşallah. Açarsam açarım. Açamazsam Allah fırsat verirse açarım açamazsam niyetime göre ecir alır. Ve açılan bir mescide o civardaki Müslümanların devam etmesi mecburiyettir. Mescit komşusunun evinde namaz kılması caiz olmaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Mescide gidecek, mescitte muhabbet edecek, tanışacak. Ben mescitte yeni gördüğüm her kardeşinin adını, memleketini soruyorum, işini soruyorum, tanışmak istiyorum. İhtiyar hafızamda ismini yerleştirmeye çalışıyorum. İsmini unuttuğum kardeşlerin ismini tekrar soruyorum, yanındakilere eğiliyorum ya ben bu kardeşimi tanıyordum unuttum ismini söylediler de mahcup olmayayım diyorum çünkü bir müslüman bir yeni müslümanı tanırsa manevi bakımların derecesi bir derece artar müslümanlar tanışacak müslümanın müslümandan haber yok müslümanın müslümana ilgisi yok müslümanın müslümana sevgisi yok müslümanın müslümana saygısı yok Halbuki Necip Hocadım benim okuduğu ayeti kerimede Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki ve Muhammedur Resulullah ve lezine maahu Muhammed Allah'ın resulüdür. Onun yanında olanlar da es alel el-kısfari ruhamau beynehum Din düşmanlarına, kafirlere karşı kahraman ve pehlivan sert ve şedir ama kendi aralarında müşfik ve merhametlidirler. Birbirlerini severler, birbirlerine karşı mütevazıdırlar. Birbirlerine iyilik yapmak isterler. Birbirlerinin hizmetinden zevk alırlar. Birbirlerinin hizmeti için kesenin ağzını açarlar. Hizmet müesseseleri kurarlar. Hastaneler yaptırırlar, çeşmeler yaptırırlar. Köprüler yaptırırlar gelip geçmeye. Çeşmeler yaptırırlar suyun suyunun içilmesine. Bunları Allah hizası için yaparlar. Mümin kardeşleri rahat etsin diye dua etsinler diye yaparlar. Ruhama beynehum Aralarında merhametlidirler. Birbirleri için yürekleri parçalanır. Birbirleri için ağlarlar. Kosova'da atılan her kuşun bizim bağrımıza saplanır. Yapılan her zulüm burada rahat içinde yaşamamıza rağmen bizi inletir. Çünkü müminler kardeştir. El-mu'minun <gülüyor> vahid. Bütün Müslümanlar bir vücuttur, bir vücut gibidir. Vücudun bir yerine diken batarsa, bir yeri iltihaplanırsa bütün vücut üzülür çeker. Bütün gece ateşler içinde ciyice ciyice yanar. Ağrılar içinde kıvranır. Ayağına diken şey batmıştır. Her tarafı ağrır. Neden? Vücut olduğu için. Aralarında, uzunların arasında candan, kandan, sinirden, idikten, kastan, etten, kemikten ilgi olduğu için. Müminler de bir vücut gibidir. Müminlerin birbirleriyle ilgisi vardır. Kosova'daki Yıkılan köyler benim köyümdür. Yatılan evler benim evlerimdir. Yaralanan kardeşlerimle beraber ben yaralanıyorum. Ölenlerle beraber her gün ben kaç defa ödüyorum? Kaç defa? Kaç defa ödüyorum? Çünkü Müslümanlar kardeştir. İnne Minu ne? isveti. Biz kardeşiz. Kardeşine bir şey yaptırır mısın? Çocuğuna bir şey yaptırır mısın? Saldırttırır mısın? Babana bir şey yaptırtır mısın? Annene yan baktırtır mısın? Hanımına yan baktırtır mısın? Kızına yan baktırtır mısın? Baktırtmam. İşte öyle. Bütün Müslümanlar bir buçuk milyar kardeştir. Öyle olmalıdır. Anlattığım gibi olmalıdır. Söylediğim gibi duygular taşımalıdır hepsi. Hepsi birbiriyle, candan ilişkiler içinde olmalıdır. Ve zulüm yapanlara karşı da, pavucu bırakmamalıdır. Çalışmalıdır, çatışmalıdır, çarpışmalıdır, kardeşlerini kurtarmaya gayret etmelidir. Eşitlâ-u, alel-küffar, kafirlere karşı şiddetli olmalıdır. Ruhama'u beynahım. Sende aralarında merhametli olmalıdır Müslümanlar. Şimdi Müslümanlar kafirlere bakmıyorlar. Birbirlerine saldırıyorlar. Birbirlerini ısırıyorlar. Birbirlerine zulüm yapıyorlar. Birbirlerinin camilerine geliyorlar. Birbirlerinin camilerinde öbür taraf için faaliyette bulunuyorlar. Oradaki insanların huzurunu kaçırıyorlar. Oradaki insanların inancına saldırıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaptığı sünnete karşı çıkıyorlar. Tabi sizler. Efendimiz ölenlere sünnet kılmamış mı? Kılmamış mı? Kılmış. Niye sünnetin karşısına çıkıyor? Peygamberimiz. Niye çıkıyor sünnetin karşısına? Kâbe'de sünnet kılınmıyor mu? Kılmıyor muyuz Kabe'ye gittiğimiz zaman? Sünnet kılmıyor muyuz? Öğledi farzından sonra sünnet kılmıyor muyuz? Niye gelip benim mescidimde benim sünnetime karşı çıkıyor? Ben Resulullah'ın yolunda yürüyorum! Sen kimin yolundasın? Şeytaneriz! Sen kime hizmet ediyorsun? Neden kuvvet alıyorsun? Başka yapacak hiç hiç kalmadı mı? Başka hiçbir iş yok mu? Kosova'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da, Çeşmir'de, zulüm yok? Oralara gitmiyorsun. Buraya haysa geliyorsun, Haysa'ya geliyorsun. Mescid'den amaçılan insanın mescidine çatıyorsun. Sünnetine çatıyorsun. Böyle Müslümanlık mı olur arkadaşlar? Böyle anlayış mı olur? Böyle kardeşlik mi olur? Benim sevgimi olur. Bu ne biçim iş? Bu ne biçim saçkınlık? Bu ne biçim körlük? Bu ne biçim dangalaklık, safsıklık? Eşit daha o ale'l sifar. Kafirle karşı göster. Kuvvetini oraya harca. Rohama'u beynehum. Birim kardeşlere sev. ne? Ben ilahiyat Fakültesi Profesörüm, Profesörüyüm. Övünmek için söylemiyorum. Burada kaç tane ilahet ilah mezunu kardeşi, hocam hoca var. Hocalık yapmış, müftülük yapmış insanlar var. Bir yanlış mesedin uygulamacısı olarak başka bir şey yokmuş gibi buraya geliyor. Öyle olmaz. Ruhama ubeynehum, terahum, rükyan süceda. Sen onlara baktığın zaman. Onları mı yazdı görürsün, rüküde secdede görürsün. Rükü ediciler, secde ediciler olarak görürsün. Mekke-i fetheden sahabe ordusu, Ridvanullah-u Teala Aleyh-i Mecmai'n, Mekke'yi fethettikleri zaman sabaha kadar sahabe-i tavaf ettiler. Uyku uyumadılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye girdiler Mekke-i İntikam aldıkmadı Peygamber Efendimiz, almak isteyenler vardı. Kendilerine işkence yapanlara hesap soracaklar, vardı. Onun için zaman bekleyenler vardı. Resulullah Efendimiz gözünün ucuyla işaret etseydi ya da mani olacak bir söz söylemeseydi, Mekke'de kan gövdeyi sürüldü Müslümanlara işkence eden bütün eski müşrikler, müşriklerin leşleri, Tokaklarda sürünürdü. Sürünmez miydi? Yanlış mı söylüyorum? Hepsi hınç içinde girdiler. Kızgınlıkla girdiler. Bu bana çölde işkence etmişti. Bu benim elimi ayağımı bağlayıp benim üzerimde göğsümde ateş söndürmüştü. Bu beni öldürecekti neredeyse diye kendisine işkence yapan adamı ele geçirmeyi düşünüyordu. içeri giren. Fakat İslam'ın hedefi Can almak, can yakmak değildir. İslam'ın hedefi cana can katmak, insan kazanmaktır, insan yaşatmaktır. Uzun yıllar ordular tespit, teşkil edip Müslümanların Medine-i tekrar tekrar savaşmaya gelen orduların tertipleyicilerine isim söylemiyorum komutanlarına, şehrin başkanına, peygamber efendimiz peygamberane bir şefkatle sadece sitem etmişti. Kırgınlığını şöyle dile getirmişti. Daha Müslüman olmaz zamanın gelmedi mi ey filanca? Daha Müslüman olmaz zamanın gelmedi mi? Ne zaman misafa geleceksin? Ne zaman adam olacaksın, ne zaman Müslüman olacaksın dedi. Yoksa isteseydi hepsini kestirirdi ve Allah sormazdı. Allah Celle Celaluhu Resulüne sormazdı. Çünkü yapana yapmak arz değildir. Yapanın cezasını vermek adalettir. Ama suçluyu affetmek büyüklüktür. Affetmek büyüklüktür. Peygamber Hanimiz âli cenaflık yaptı, büyüklük yaptı. Öldürseydi haklıydı. Çünkü nice kimseleri, Müslümanları şehit etmişler doğu adamları. Nice insanları öldürmüşlerdi. Öldürseydi katil cezasını bulmuş olurdu. Öyle demiyor Peygamber Efendimiz. Daha Müslüman olma zamanı gelmedi mi diyor. Ne zaman insafa geleceksin? Ne hey insafsız. Ne hey zalim, bre zalim. Ne zaman yola geleceksin? diyordu. Biz de onun için sabrediyoruz. Biz de karşımızdaki adamlar gibi ben sinirli bir adamım. Konuşmamdan görüyorsunuz. Vallahi sinirliyim. Vallahi asla bir insanım. Vallahi tabancam, tüfeğim var. Ya, her türlü silahım var. Herkes biliyor gazeteler yazıyor. Esat Hoca'yı herkes bir İstesem kaç şey öldürür. Arkadaşım dürüstü dedi ki efendim falancalar Filancanın evet. ölüsü bahane edip, cenaze törenini falanca yerden falanca yere taşıyıp filancı yerlerden geçireceklermiş, şöyle taşkınlık, böyle taş, taş, baş, azgınlık yapacaklermiş, aman dikkatli olun filan deyince, bir arkadaş hiç unutmayalım dedi ki, vallahi dedi kasayla mermiyi alırım yanıma, kasayla mermiyi alırım, silahları da yanıma alırım, o mermiler bitinceye kadar atarım, ondan sonra da ölürüm demiş. Yani biz öldürmek gerekirse öldürmeyi bilmez miyiz? Biliriz. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi biraz abim ne zaman intihaba geleceksin, ne zaman Müslüman olacaksın?'' diye bekliyoruz. Sad ediyoruz ki öldürürsek kafir olarak cehenneme gidecek, kafir olmasın, imana gelsin de bizimle beraber cennete gitsin diye istiyoruz. Bizim tutmamızı anlayamıyor millet, korkuyor sanıyor. Vallahi korkmuyoruz. Korkmayız çünkü bir insanın ölümü tezajaa ejeluh velayest akhirun eshaatan insanın eteri geldiğini, bir saniye öne gelir mi, bir saniye geriye gider mi? Gitmez ayette bildiriliyor. Peki ben beş sene sonra öleceksem beş sene önce ölür müyüm? Beş sene. Allah'ın yazdığı vefat tarihinden beş sene önce ölmen mümkün mü? Mümkün değil. Ölümden kaçarsam beş sene sonra yakalmam mümkün mü? Azrail'in gelemeyeceği bir yer var mı? Yok. Cenab-ı Hak insanın alnına hangi yazıyı yazdıysa o olur. sâdıkay Ezel de, ne yazdıysa o olur. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın kaderi. Kaderden kadere inen insan ölümden korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Allah'tan korkan kim, kimseden korkmaz. Allah'tan korkan, Allah'tan korkan. Allah'ın kendisini sevmemesinden korkan, Allah'ın kendisini sevmesi için icabında canını ver verir. Vermemiş midir? Asırlar boyu vermemiş midir? Vermez miyim? İfilenler. Yarın Savaş olacak, Sava, savaşa gir, Resulullah'a kavuşacaksın, cennete gireceksin diye rüya görsek Gitmez miyiz o savaşa? Gitmez miyiz? Koşarak gideriz. Birisi, bir mahkemede idam, idamlık, idam talebiyle yargılanan bir kişi. Ferahat edecek. Belki de savunma hazırlamış, müdafaa, name hazırlamış şöyle böyle şöyle böyle delilleri sıralamış alim adam geceliğin rüyada rüyasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmüş peygamber efendimiz demiş ki ey filanca niye bile afaname yazdın yaşamak mı istiyorsun bana kavuşmak istemiyor musun demiş bana kavuşmayı istemiyor musun ne diye savunmaya yazdın bir kısımdan uyanmış, yazdı, hapiste yazdı, müdafahananeyi cakçık, cakçık, cakçık, gitmiş Ertesi gün idam olmuş. Umurunda mı Değil. Neden? Geceliğin rüyayı gördü. Peygamber Efendimiz, yarın bana kavuşmak istemiyor musun? Ne diye müdafahanane yazdın? Bırak müdafahayı da, gel yanıma diyor. Resulullah. korkmayın ama insanların iyiliğini istiyoruz. İnsanlar İslam'a gelsin istiyoruz. Bizim buradaki hacı amcalardan ünlü amcalardan bir tanesi şekeri arttığı için hastaneye yatmış. Komadan çıkınca bakmış yanında iki kişi var. Birisi İskya, Avustralya. İhtiyar. demiş ne yapıyorsun? İşte şöyle oldu böyle oldu hasta. Ya İskya sen demiş. Yanlış bir inançla ahirete gidersen, şirk gider, yanlış bir inançla ahirete gidersen, ebedi cehennemde gelinacaksın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi, cenneti kazan, öleceksin de adam, hastaneye yatmışım diye yani çukurda. Kendine işaret getir demiş, adam Müslüman olmuş, Avustralya'nın korkmuş, anlamış doğruluğunu doğru. Çünkü ölecek, işin şakası yok. Kurtarmış kardeşimiz onu, vesile olmuş, kurtarmış kelime işaret eder, Müslüman olmuş, cennete gidecek. Mümin cennete gidecek. Mekalela <gülüyor> ilah illallah Mekale cennet. Allah'ın varlığını bildiğini anlayıp, la ilahe illallah diyen, Muhammed Resulullah diyen cennete girecek. Bunu demeyen de cehenneme düşecek. Mümin olmayan cehenneme girecek. Vallahi dillahi ne türlü iyi iş yaparsa yapsın, imanı olmayan cennete girmeyecek. Şimdi burada bazı insanlar var, arkadaşlar anlatıyorlar, komşuları vesaire. Ben çok iyilik bir insanım, herkese iyilik yapmayı istiyorum, kimseye kötülük yapmak istemiyorum, diyorlar. Diyorlar ama, Yaradanını bilemiyor kendisini yaşatan, rızkını veren, yaratan, Allah'ın varlığını anlayamamış, birliğini anlayamamış. Yetmez başka insanlara iyilik istemek, sokağın çimlerini kesmek, yetmez bir iyiliktir. Kötünün kötümün yanında onun ahlakı bir iyiliktir ama, Alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretleri kendisinin varlığını, birliğini ve sönünü tanımayanı sevmez, kabul etmez. Kabul edeceğiz. Çünkü kabul ettikten sonra yapılacak işler çok. İslam'ı öğrenecek, Kur'an'ı öğrenecek, sünnet-i seniyeyi öğrenecek, şeriat-ı kerray ahmediyeyi öğrenecek, şeriate göre yaşayacak. Yol açılacak, fethiyat olacak. Onun için cennetin kapısı cennetin kapısının anahtarı La ilahe illallah'tır. Cennetin bedeli La ilahe illallah'tır demiştir Peygamber Efendimiz. Cennetin kapısı La ilahe illallah diye açılır. Cennetin kapısı Muhammedur Resulullah diye açılır. Çünkü Peygamber Efendimiz Miftahul cennedir. Cennetin anahtarıdır Peygamber Efendimiz. Eğer Efendimiz'e inanmazsa Allah sen benim Resulümü Benim gönderdiğim Kur'an'ı öğrenmemişsin. Benim dinime göre yaşamamışsın diye onu cennete sokmayacak. Allah Teala Hazretleri bizi İslam'a güzel hizmete muvaffak eylesin. Ben kardeşiniz konferansta demiştim ki neden bazı insanlar mallarını, mülklerini vakfediyorlar da şu malım, şu binam Müslümanların hizmetine vakf olsun, mekteb olsun, kurs olsun diye mallarını vakfediyorlar da niye bir takım kahramanlar da çıkıp ben de canımı Allah'a vakfediyorum demiyor? Canı Allah vermedi mi? Malı Allah vermedi mi? İnsan canını Allah'a vakfederse bu ölmek mi demek? Hayır. Bundan sonraki hayatında Allah'ın rızası için iş yapmak demek. Vakıf insan olmak, İslam dininin vakfı olmak, İslam dini için hizmet etmek demek. Ne olur insan hayatını Allah'ın dinine vakt etsen, Parasız insanlar bahane buluyor. Benim param yok ki bina yapayım, cami yapayım da vakt ediyorum. Vakt edeyim. Peki, canın yok mu? Canın da mı yok? Canın mı çıksın? Sen de canını vakt et. Hizmet de bir bak Sen de Allah'ın dinine hizmet et. Sabahtan akşama ben de Allah'ın dininin memuriyim de, sen de Allah'ın dininin memuriyetine gir. Sen de orada çalış. Çok güzel. Belediyeye çalışmak kolay da demiryollunda çalışmak kolay da hava yoluna, karayoluna çalışmak kolay da boş yola, dünya yoluna çalışmak kolay da cennet yoluna, Allah yoluna çalışmak memuriyet. Çok güzel. Değil. Çok kolay. Çok güzel. Çok şerefli. Allah bizi gaflet okusundan uyarsın. Gerçekleri görmeyi nasip etsin. Hakkı görüp yapmayı nasip etsin. Batılı görüp kaçınmayı nasip etsin. Ömrünü rızasına uygun geçirmenizi nasip etsin. Dini mübine, Dini İslam'a Güzel hizmetler etmeyi nasip eylesin. Hepinize sevgiler ve saygılar sunarım. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. ve Herkesin hatırlayacağı gibi Geçen yıldan bu yana bu bölgede bir gençlik merkezi hizmete açmak için arayış içerisindeyiz ve belediye ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce Shopping centerın yanında 4 dönümlük bir asa için arsayı almaya çalışmıştık. Fakat alamamıştık. Geçen ay belediye yetkilileriyle yine bir görüşmemiz oldu. Ve bu bölgedeki Türk toplumunun %60-70 oranında olduğunu bu bölgede mutlaka bir kültür merkezi ve özellikle gençler için bir kültür merkezi için ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Belediye yetkilileri bunu dikkate aldılar. Raporlarına geçtiler. Ve inşallah önümüzdeki günlerde Hasene'in Gençlik Teşkilatı olarak bu bölgede bir KOKTU merkezi ve gençlik merkezi açmayı ümit ediyoruz. Şimdi sırada bazı bağışlar var, merkezimize yapılan bağışlar var. Osman Karaman ağabeyimiz açık artırma usulüyle bu bağışları alacak ve hocamızın imzalamış olduğu Koptu Federasyonu atışlarını siz açı tartırmayla e, sizlere takdim edilecek kendisini mikrofona davet ediyorum. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> aleyküm. <Selamünaleyküm. gülüyor> Sayın İsa Burada yapacağımız açık artırma, Hasene'nin genişlik teşkilatı yararlanadır. Verilenler ve alınanlar hepsi Allah rızası içindir. Onun için elinizden geldiği kadar inşallah buna katkıda bulunursanız hemden oluruz. Hangi bir sıra yoksa böyle bir şeyden başlatalım evet. buraya bazı e, bağışlar geldi fakat e, diğer bağışları da gönderebilirsiniz müthame diyen ilk önce hocamızın kendi eliyle imzaladığı e, bizim camiamızın sembolü olan ilahi antemaksudu örzake maklubu damgası olan lemayı açık artırmaya çıkartacağız. Onun için e, açık artırmayı açıyorum. Kardeşler Seslerini biraz Yüksekçe Söylerlerken anin olur Sami abi 50 dolarla başladı Hasan abi 60 100 dolar ilk önce Ali kardeş verdi Hasan abi 150 dolar Daha fakat Ali kardeş Bazı arkadaşlar daha diyor ama Evet, haklısınız. İzahına da yapalım. ilk başta söylediğiniz gibi ilahi ente maksude ve izahı maslube. Bunun manası bizim her şeyimiz hocamızın da demin Açıkladığı gibi Allah razı olsun kendilerinden. Her şeyimiz Allah rızası için. Tüm yaptığımız şeyler Allah rızası için. Bütün amaçlarımızın içinde Allah rızası. Başka bir düşüncemiz, başka bir amacımız yok. 200 dolarda Ali kardeşle kalmıştık. Yok mu başkası? Satacağım. Kalmış birgeden o birçok başkasına. Evet başkasına. İş iş işler ve bunda Allah'ın rızası. Şey, birincide mi yapıyor? <gülüyor> Numara koyalım. Olur. Bu bir numaralı. Yani bunun değeri diğerlerinden daha fazla. 100 miydi? 150. Bin dolar. İlaz Resul kardeş. Evet, evet. Yalnız bir kişi bunların tüm şeyini, hani neden? Evet. Bir kişi tüm bunların kayıtlarını düzgün bir şekilde tutsun. Standart yap. Benim harurum. Orayı <gülüyor> iktihat. Bunun hepsi beraber mi? Hepsi beraber miyiz? beraber ben, Hacemiz'e. Evet, tamam. Bir kalem alabilir nice. şey <defense Overwatch> miyim <bunu> <soran coloured> <çok> <infinitely> <100attend> evet. ben, Hacem? Hepsi Hepsi beraber miyiz? Sürgünenin, Evet. birincisi şeyini almak istiyor. Derin evet, tamam. evet tarihimiz... ...Resul Yıldır'an... Bildiren... Kendileri dün akşam yola çıktılar. Bu sabah buraya vardılar. Allah kendilerinden razı olsun. Kendileri şu anda e, Avustralya'nın temsil temsilcileriler. Ve orada inşallah çalışmalarını geliştirip orada da mescidler açacaklar. İnşallah. Ümidiniz ve güvenciniz. Yok. Bin dolara birinci filan. Resul bildirene gitti. Tebrikler. Allah razı olsun. Hepsi mi? Hepsi mi? Tek tek, dört dört dört mü bunlar? Evet. ikincisi. İkinciyi aç karşımıza sunuyoruz. Lütfen çok vaktinizle yok 200 dolarla, sahip kardeşler. 1000 dolarlık çekti hemen yazdı resim kardeş Allah razı olsun. Bunu verilenleri alananları yazalım. Verdi ve kaldı diye. Evet, evet. 300 dolarla sahip kardeş hastı. 300, Ali 300 dolar Ali Kara. Evet. 400. 400 Hasan abimiz. 400, 400. Hasan abi. 500. 500 Ali Kara. 500 Ali Kara. Başka hatırlam hanım hanım kardeşler tarafından. Onlar da onlar da onlar da bağırabilirler. Tabii. Evet. biz şey yapalım. Yani kardeşimiz hı hı hı.